<Sessizlik> <Sessizlik> www Mbirgin.com Ennem ve Boylam 39 Kasım 2011 Başladı. Hoş geldiniz. <Gülüyor> Daha Konya'da gerçekleştirilen bir kayıt çalışmasına yer veriyoruz. öndeki <gülüyor> mikrofon hocam, ses kayıtçı. Yani bunda görüntü yok, sadece sesinizi alacak. Böyle daha rahat olabilirsiniz. Yani yan gelip yatıp bir <gülüyor> <gülüyor> şeyler söyleyeyim yeter. Ee, Siz önce biraz kendinizden bahsedin hocam, ee, yani imamsınız biliyoruz ama anlatın yine bir daha. Ya, i̇lk önce sizin böyle güler yüzlü karşıma, karşılamasınıza teşekkür ediyorum. E, başka ne diyeyim? Hocam sizin e, fıkra dağırcınız çok genişmiş. N siz neye borçlusunuz bunu? Yani e, yılların deneyimi mi yoksa nedir yılların, karşılaştığınız olaylar mı? Deneyimi bir de kendim böyle düşünerek hemen bir fıkra yazarım. O fıkra yazdıksan sonra yarın bakarım televizyonda yayınlanır. <gülüyor> ya bunu ben yazmıştım. Siz nereden öğrendiniz sana <gülüyor> Siz aslında yanınızda noter falan gezdirseniz hani onları tescil ettirmek için. <gülüyor> Bilmiyorum böyle bir şey fıkralarda var mı? Oluyor mu? Çünkü her şeyde e, telif hakkı söz konusu bunda da olur mu ki? Olur mu lan Sefer sence? Ya, o, konu uzmanımız hemen. Kesinlikle olmaz yani. Olmaz Hayal ürünü yani herkes her konu hakkında fıkra üretebilir. Benim diyemezsin fıkraya. Ama yani başka bir şey hakkında üretiyor mesela adam bu benim diyor. diyemezsin. Mümkün e, değil. Aynı şekilde aynı anda dünya üzerinde aynı şeyi düşünen binlerce insan var. Hocam yani kusura bakmayın, noter de iş görmüyor. <gülüyor> kapıyı açıp ilk dışarı çıktığım zaman noter olsun, diğer vatandaşlar olsun, kameramanlar olsun. Havada uçuşuyorlar, yarısı havada yarısı yerde. Uçuşup duruyorlar. Çok alışığım, günde beş sefer bunu elime alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim elime aldığımda beyaz beyazdı bu, siyah olur, siyah tanıyamadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam, çok bir, güzel. E, bir konferans e, konferans salonunda arkadaşlar böyle toplandılar veda şeyinde, 250 kişi falan varız. Hı -hı. E, Hoca e, Efendi hocalardan bir tanesi bir arkadaşa işte bir soru sordu. E, biraz cevap verebilir misin? Hoca Efendi kalktı ayağa, el böyle esas duruştacı gibi kalktı ayağa. Anlattı, anlattı, anlattı, anlattı. Arkadaşların canı sıkıldı. Biraz dedi, hani keser misin yavaştan yavaştan? Ha, evet. Hoca da beyefendi toparlayabilir misin falan dedi. Böyle salon sakinleşti birden hemen ben kalkmaya. Hocam bırak dedim kontur var konuştun konuşsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> o da benim için bir espri oldu. Yetmez mi? tabi hocam inşallah şey biz dinlerken... Olacak, konuşalım değil tabii, mi? Tabii. Tabii. Ee, i̇nşallah dinlerken daha iyi anlayacağım. Ben çünkü tam anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Her ne Şimdi hocam yani e, Karadeniz'de ikamet ediyorsunuz ya da orada imamlık yapıyorsunuz en azından. Karadeniz ile ilgili bir sürü fıkra dolaşıyor ortalıkta. Yani bunlar neden bilmiyorum böyle Karadenizleri yeriyor. Önce bunları doğru buluyor musunuz? Yoksa gerçeklik payı var mı? <gülüyor> Anlıyoruz Niye? Karadeniz'de de var, diğer yerlerde de var. Asıl olan anlatılan şeyin Kulağa hoş gelmesi, güzel olması yani. Güzel olunca insanların da güler yüzlü oluşu anlatan kişiyi de mutlu ediyor. Onlar da evet. kendi arasında mutlu oluyor. Bizim evdeki arkadaş da Karadeniz'de de o yüzden söylüyorum. Yani çocuk Bay... ha, Bayburtlu. Bayburtlu, Gümüşhaneli meselesi var. İkisi de bir suç işliyor. Bayburtlu da suç işliyor, Gümüşhaneli de. Bunlar idamla yargılanıyorlar. İdam uygulanacak son istekleri soruluyor. Gümüşhaneli diyor ki, Müsaade et de annemi bir göreyim diyor. Son isteğim benim bu. E tamam diyor, sen anneni gör, diyor. son isteğim bu. Bayburt de diyor, senin son isteğin ne? Benim de son isteğim diyor, o gümüşhaneli anasını görmesin. <gülüyor> Bizim sınav yapıldı. Saat 5 civarı falandı, Giresunlu bir arkadaş var. Sınav bitti. Birkaç gün sonra hoca açıkladı. Bir arkadaş yüz aldı, Giresunlu arkadaş yüz aldı işte. Hoca döndü de, ya dedi sınavı dedi işte saat 12'den sonra da yaptık ama sen nasıl yüz aldın falan deyince Hocam dedi bizim aklımız saat 12'ye kadar süper 12'den sonra ancak sizin kadar çalışır dedi. Vay koymuş lafı ha. Lafı ya, hoca hiçbir şey demedi yalnız bu kadar kaldı yani. <gülüyor> Kim? Hangi İsmail kim? Ha hocam yani sizinle daha tanışma şerefine nail olmadık. Yani biraz e, konuşalım. Bir bir bir bir tane tamam tane döneceğim. Bir bir döneceğim. Bir bir döneceğim. Önce tanıtalım kendimizi biraz konuşalım. Yok benim hiç fıkram olan yok. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Beni nasıl tanıyacağız? Çok, Çok ayrıntılı değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani yarın başaracağız. hocamın heyecanlandığı kadar var mı bu mikrofon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsminiz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Onu söyleyin bari. İsmail. İsmail? Ne iş? Ha, ee, dağcı. Nasıl? Yani şey mi? Kamp falan mı kuruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu zevkine yapıyorsunuz zannedersem. Ya, zevkine başladı. Şimdi artık şey oldu. Artık profesyonel <gülüyor> oldu. O zaman bu işten para da kazanıyorsunuz. Kim veriyor parayı? Niçin <gülüyor> veriyorlar? Ya o zaman bunu spor olarak yapıyorsunuz değil mi? Ee, peki bunda var mı hani mesela futboldaki gibi nikler falan ya da birbirleriyle yarışanlar falan. Neye göre veriyorlar parayı peki? <gülüyor> Harcırak olarak veriliyor. Harcırak. günlük. Çok ilde il var değil mi? Gerçi özellikle dağ olan illerde bu dediğiniz kulüpler kurulmuş vaziyette olmadı galiba. Yok, sadece dağ olan yerlerde mesela Konya 3. falan da Türkiye'de. daha bakımından. O zaman sizi başka dağ olan yerlere götürüyorlar orada tırmanıyorsunuz gene ki şey, Karadeniz tarafına çok gideriz. Karadeniz'de dağ var mı demek? Şu Hocam duyduk ki ee, geleceğim şimdi. Hocam duyduk ki Karadeniz'de çok dağ varmış. Bunun sebebi hikmetin ne ola? Ee, çünkü Allah dağları yeryüzünün dengesi e, maksadıyla e, yaratmış belki. Evet, özellikle Karadeniz'de bunların bulunmasının bir hikmeti olabilir mi sizce? Nedir? Miyiz? <gülüyor> evet denge bölgesi olabilir. Çünkü eğer dağlar dünyayı dengeliyorsa dağların birçoğu da orada olduğuna göre e, Konya düzdür. Burayı döşek yapmıştır. oraya da dağ yapmıştır. Evet. İnsanların çeşit çeşit geçimleri farklı yönlerden e, hayatta kalmaları sağlamaları için. Bu önlemler Cenab-ı Allah tarafından alınmıştır. E, e, duyduk ki sizin böyle doğaçlama, fıkra yazmaya deneyiniz e, çok güzel, çok iyi. E, dağlarla ilgili bir fıkra ürete durum. Ben bir arkadaşla bir muhabbet edip kereyim. <gülüyor> dağla ilgili fıkra istiyoruz ama. Tanıyalım hocam sizi. Mehmet Çalışkan. E, ne iş yapıyoruz? Büfe çalıştırıyoruz. Ee, hocam sizi dikkat çeken özelliğiniz şu çok suskunsunuz bunun özel bir sebebi mi var nedir yani niçin suskun kalıyorsunuz yoksa hani ne bileyim çok konuşunca insanlar gereksiz laflar ediyorlar mesela şu an benim olduğu gibi o yüzden mi yoksa özel bir sebep var mı? <gülüyor> yapımımızdan dolayı yapımımızdan dolayıdır yani <gülüyor> genelde hep öyleyim. Peki yani çok konuşanlardan hoşlanmayan tipler var siz öyle misiniz? Gayet hoşmaydı yani. İsteresan, ee, o zaman siz böyle ne bileyim mesela böyle heyecanı içinizde saklayabilenlerdensiniz çünkü görüntü itibariyle çok soğukkanlı durabiliyorsunuz. Sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? <gülüyor> Şu an hiçbir şeyde heyecanlandırıyorum. Enteresan hakikaten yani bu mikrofon mesela dağcı arkadaşı bile heyecanlandırdık. O heyecanlandı, siz heyecanlanmadınız hakikaten. Yani e, heyecanını yenme e, yarışması yapılsa herhalde birinci olursunuz. Yani tahminim. Bilmiyorum ki belki. Ama o gibi heyecanlandı gibi evet. <gülüyor> yani, her neyse. Ve şimdi asıl e, nedir? Bizi konuk eden... E, Ev sahibine dönüyoruz ve Faruk Çalışkan ve mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma istiyoruz öncelikle ondan. Daha sonra farklı konularda yine e, muhabbetimiz olacak. Onunla arada hocamıza dönüp e, daha dağla ilgili fıkrayı da almayı ihmal etmeyeceğiz tabii ki. Niye <gülüyor> mikrofon uzatılacağıysa ciddi olur ki değil mi? <gülüyor> Rahat olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi soru neydi? <gülüyor> soru günün, günün... <gülüyor> Geçen hafta da böyle yaptı hocam. Ya, sordum hocam günün anlam ve önemine dair bir, bir açıklama, bir, bir şey... Ee, bizi, bizi çağırdınız falan... Özel, yani bundan daha özel bir şey mi istiyorsun hocam? Yapma ayıp yani. Günün anlam ve önemi sizsiniz yani o zaman. Başka bir şey yok. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Yani müthişsiniz hocam. Hakikaten alkışlıyorum. Peki, yani hocam... Mesela birlerini konuk ediyorsunuz bu çok güzel N ne hala bir de duyduk ki böyle geveze takımından birilerini de getirmişsiniz üstüne üstlük onlara da e, beraberlerinde mikrofon getirmeleri doğrultusunda uyarı da iletmişsiniz uyarıldınız şimdi... mı ha uyarıldım o yani kim e, e, tabii ki kendimi yani başka... <Gülüyor> ama gevezeyim yani bunu başka kim yapar e, şimdi yani bunu e, niye istediniz bu birincisi ikincisi madem istediniz niye durgunsunuz bu ikincisi. Sırf bu muhabbet olsun diye istedim. Evet renk renk, renk, renk katmak için istedim zaten. Tamam. Yani ortada birileri konuşsun diye sen istedim. Takdir <gülüyor> edersin de ki papağan ne yapar? Birileri konuşmazsa o susar. Siz konuşacaksınız ki ben de tekrarlayayım. Yani öyle. <gülüyor> Mikrofonu uzatayım kaçayım. <gülüyor> tamam abi. O zaman ben de hocama... <gülüyor> buyurun buyurun. Söyle abi. Siz söyleyin, bir şey söyleyeceksiniz hocama. Tamam, siz söyleyin. Ben birazdan Sefer'e söyleteceğim. Biz biliyoruz, ben Sefer'i tanıyorum. Çoğu Sefer çünkü birlikte muhabbet etmişliğimiz vardır. Ondan ilahi isteyeceğim. Aa, çok güzel söylüyor. Evet, hakikaten çok iyi söyler hocam. Dinleyeceğiz. Hangi TV bu? Konuk TV hocam. Konuk TV, evet yani. Yok bu konuk TV sadece konuklarla ilgilenir böyle e, mesela belgeseldir şudur budur yer yok bizde sadece konuk ha, ya... Buyurun hocam ee, Adamın bir tanesi papağanı götürmüş satıyormuş çarşıda bağırıyormuş diyormuş ki e, sağ ayağını kaldırırsa İngilizce konuşur sol ayağını kaldırırsa Almanca konuşur ikisini kaldırırsa ne olur denir hiç düşerim eşyol ya. Vay ben, ben sizi çok iyi. da gülmedin değil mi? <gülüyor> Valla hocam onu... Biliyorum. Hay fıkrayım ben bilmiyordum ben fıkra... <gülüyor> üretkenim değil mi hocam? Söyleyeyim yani... sana. Hani bizim oralarda da bir toplantıda böyle... Herkes sırayla bir türkü söylemek zorunda. Herkes söylüyor bir tanesine sıra geliyor. Ben bilmem diyor. Yok diyor. Ya söyleyeceksin ya da buradaki kişilere ziyafet vereceksin. Diyor. O da ziyafetten vermektense şöyle bir şey e, uyduruyor, diyor ki söyleyeyim diyor. Çıktım dağın başına, çıktım dağın başına, 3-5 sefer söyle. Ya gerisini de bak, he, ya gerisini şöyle bak. diye ki ne, düşet mi? <gülüyor> <gülüyor> acil ilgilendiriyor bu konu. Evet. Hemen dağcıya dönüyoruz. Hocam çıktınız dağın başına. Ge gerisi nedir yani? İnebiliyor musunuz? Nasıl iniyorsunuz? Bir kere çıkmak mı daha yorucu, inmek mi daha yorucu? Hangisi daha yorucu? Çıkmak. Çıkmak. çıkmak evet. evet, tabii. İnerken ne yapıyorsunuz? Tabii ki rahat bir şekilde ama paraşütle mi iniyorsunuz? İkle. <gülüyor> Şimdi hocam, belli bir yaştan sonra siz hayata dönmeyecek misiniz? Nedir yani? Dağ mı tırmanacak mısınız? Hayat dağda zaten. Yardır <gülüyor> diyorsunuz he? Yani yokuşlarla, inişlerle dolu. Peki yani gelir iyi midir, getirisi iyi midir dağcılığın? Yani, kampa göre yani çok kamp olursa getirisi iyidir yani. yani. Bir ay sürekli kamp yaparsan getirisi çok iyidir. Ama olmayabilir kamp. Evet. Teşekkür ediyoruz. Birazdan yine dönebileceğiz. Şimdi nedir? Ee, az önce sözünü ettiğimiz Sefer Bey'den e, bir ilahi yahut da bir musiki istiyoruz. Söyledi de sesimizin güzel olduğunu. Evet, evet. evet. Hoşçakalın. <gülüyor> Çok güzel. Eğer güzeldi güzel diyorsa eğer benim sesim. <gülüyor> Sen söyle evet. Şey yaparız. Montaj yaparız evet. <gülüyor> Gel ey sultanım, derde dermanım Sana kurbanım, ya Resulallah Ben bir çareyim, bir divaneyim Ben bir aneyim ya Resulallah. Yani ilerleyen zamanlarda çok, çok güzel Daha uzun bekliyorduk Birazdan dönelim Bu şu yüzden oldu ha, İlhan Bey de bilmiyorum artık şehir mi okur Başka bir şey mi yapar Çünkü herkeste bir numara var İlhan'da hiçbir numara yok Olmaz yani Evet İlhan Karizma da bizim sesli olduğu için karizmayı biraz sesle e, aktarabilmesi gerekiyor. Buyur İlhan karizmanı bize ispatla ya da göster. Teşekkür ederim sağ olasın. Ben de fıkra anlatayım o zaman da Almanya'da Alman'ın birisi Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra kurban bayramı sırasında kurban kesecek yatırıyor şeyi kurbanı. İşte besmelesini çekiyor işte bütün işlemlerini yaptıktan sonra bıçağı atıyor, hayvan öldüremiyor yani bir türlü tam bir şeyini bulup da öldüremiyor, kurbanı kesemiyor. Yani ne yapacağını şaşırır. eli ayağına dolaşıyor, Böyle eli ayağı kan içinde kalıyor. Oradan birisi yetişiyor diyor ki ya diyor işte diyor şurada diyor Türklerin kahvenesi var diyor, oraya gidin diyor, orada da onlar Müslüman diyor Türkler diyor, onlardan bir tanesini diyor şey yapın diyor bulun diyor. İşte onlar keserler size kurbanızı. Adam koşaraktan elinde bıçakla eli ayağı kan içerisinde böyle kahvanenin içerisinde giriyor. Tabii millet çöp dönüp bakıyor. Elinde bıçakla kan revan içerisinde bir adam. İçeriye giriyor diyor ki aranızda diyor şey var mı? Türk var mı diyor. İşte herkes şöyle bakıyor. İşte aranızda Müslüman var mı diyor. Herkes arkayı gösteriyor. Arkayı gösteriyor. En arkada da bir Karslı var. Tamam mı? Dönüyorlar. İşte en son o arkadaş geliyor. O da dönüyor etrafta kimse olmayınca. Aya kalkıyor, korkudan, tamam, karşıya Müslüman diyelim diyor. <gülüyor> bu kadar. Yani hocam müthiş girdiniz, müthiş gelişti ama bu kadar kötü bit biteceğini bilseydik uzatmazdık mikrofonu kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ka karizmaymışsın. Keseriz tabii hocam. Gerçi çok şey yapmadı, söylemedi. O yüzden problem yok. <gülüyor> ben Gevezeyim hocam yani Aynen. gevezelikle uğraşıyorum <gülüyor> Ne var Okulunu okuyoruz hocam. Yani yıllardır daha geveze nasıl oluruz derdi, düşüncesi içerisindeyiz. Bu okul nerede biz çocuklarımızı verebiliriz? E, tabii hocam yani biraz daha beklerseniz ben mezun olayım. Zaten kendim kurs düzenleyeceğim. O zaman ben para da kazanacağım bu işten. Yani paranız boş yere gitmez. <gülüyor> tabii. Bunun tabii. hükümet mi açıyor bu okulun? Yok hocam yani tamam hükümet destekliyor mutlaka da zaten onlar olmayınca kuş uçmuyor. <gülüyor> hangi TV'de çalışıyorsunuz? De. Ben, ben Konuk TV hocam dedim. Konuk TV dediğinizde daha çok Konya TV diye bir TV var. Ha, o, yeah. Kon TV. Evet. Biz zaten onları aşmak adına ok ekini getirdik Biz konuk olduk. Biz buna Geveze TV <gülüyor> değiştirmek çok uygun olur. Yani, yani e, ismiyle konuk, müsemma. Konuk TV, Geveze TV. Evet Geveze TV. Aslında biraz uzun. Onu kısaltırsak mesela GBZ TV. Yıldır? Ben ha. hocam yaklaşık 4 yıldır yani profesyonel <gülüyor> anlamda yapıyorum bu işi ama tabi ki amatör olarak da bir 3 sene falan uğraşmışlığım vardır hocam herhalde <gülüyor> gideceğim mesaj geldi aslında bu muhabbete doyum olmaz benim bir ellerinizden öpen bir oğlum var bakalım şuraya ses vermiş eğer iyi söylerse buna bir e, cd yaptırmayı düşünüyoruz şu anda çekiniz Hocam e, ya da ortaokula falan mı gidiyor? Bir yaşında yedi buçuk daldı hafızlık yapıyor. Buraya gelişimizde ona bir CD, bir kaset çıkartalım. Tabi ama e, Konya'da var mı öyle piyasa ben çok e, bilmiyorum. Esnaf hocamız, e, arkadaşımız var. Var üstadım var. Zikirli ilahiler çok e, fazla meşhur burada Konya'da. Onların çıkardığı yerler söz konusu galiba? Evet e, yapan yerler var. Yani bu, bu konuda profesyonelce çalışıyorlar. Ben şey de demek isterim, Bekir Bey benim sevgili hal oğlum, çok güzel sesi vardır, o da hafızdır. Mümkünse onunla da röportajınız isterim. Tabii şimdi ben kalkayım, müsaadenizi alayım. E dedi, Aşağıda gidersem bana ceza verirler, onlar bana dediler, sen 5 dakika kal, gel ama ben güler yüzünüze dayanarak, sizleri, sizleri severek güler yüzünüze Benim ismim Ebu Bekir, soy ismim Buğur. Duyduk ki hocam yani e, nedir? Hafızlığınız varmış ve çok iyi de ilahi ve Kur'an okuyabiliyormuşsunuz. Ve bir ilahi istiyoruz. Yok yok yok. Bülbüllerin ötüşünde Senin aşkın var Allah'ın Aşkın var Allahım, şapakların söküşünde. Senin aşkın var Allahım, tamorcuklusun. Gonca Gülde Matem dolu Kıymetli dinleyenler şu ana kadar sakladığımız bir sürpriz vardı kıymetli dinleyenler ve bu sürprizimiz Sefer Yeşil Bey aslında onun asıl kimliğini ortaya sermedik çünkü o kişisel gelişim uzmanı motivasyonist ve ve nedir ve mikrofonu ona uzatıyoruz bakalım bizi motiva motivasyon noktasında nasıl bilgilendirecekler kim hocam? Ha 10'a uzattık doğru 11'e uzatıyoruz ve Sefer Yeşil 11 numara devam. E, motivasyonun e, ne olduğunu önce söylemek gerekir. İnsanın e, belli duygusal çapaları vardır mesela çöküntü durumuna geçme gibi. Zihninde e, bazı şeyleri farklı yorumlayarak e, veya kulağında diyelim farklı e, sesleri duyarak... E, Tabii motivasyon çöküntüsü öyle, mesela motivasyonunuzu artırmak için zihninizdeki görüntülerle oynamak yeterlidir mesela. Bir gün bakıyorsunuz hayatınıza e, çok enerjik olduğunuzu hissediyorsunuz. Dünyayı feth edecek gibi. Yani e, her şeyin neşeli tarafına bakabiliyorsunuz. E, ertesi gün çöküntü durumundasınız mesela. Dünya üstünüzde üstünüze geliyor. Hiç tadı tuzu yok. E peki dünle e, bugünkü kişi aynı kişi olduğuna göre aradaki farkın ne olduğunu bulursanız motivasyonunuzu e, sağlama olanız daha fazla oluyor. Mesela benim kendi adıma e, kurmuş olduğum bazı adımlardan oluşan motivasyon teknikleri var. Kendim e, Diyelim ki motivasyonumu çöküntü durumuna geçiren şeyleri çok iyi biliyorum. Çağrıştırıcılar kullanıyorum, tetikleyiciler kullanıyorum. Mesela bunların başında da e, koku geliyor, görüntü geliyor, ses geliyor. Mesela bir müzik müthiş bir çağrıştırıcıdır. Bir ilahi. Küçücük bir ilahideki söz bile sizi bundan 8-10 seneye götürebilir mesela. O anki duygularınızı yaşarsınız. Coşkuysa coşku durumuna, çöküntüse çöküntü durumuna geçersiniz. Mesela ben küçüklüğümde yaşadığım o günlerin kokusu var diyorum. İnanmıyor bazı kişiler. O günleri ben aklıma getirdiğim zaman o görüntüleri düşündüğüm zaman inanın o günlerin kokusu var hocam yani. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın sürmüş olduğu bir koku çarşı meydandan geçerken bir otobüsün içerisinde burnunuza ilişebiliyor ve onun kokusuyla onu çağrıştırdığınız için o günlere gidip çökümde durumuna geçebiliyorsunuz. Benim beynimde iki tane müziğin klibi veya e, diyelim ki iki tane çok başarılı olduğum anı modelleyip hayatınız alabilirsiniz. Ne gibi? E, benim Tarkan'ın Arar bulurum diye bir şarkısı var yani. Türkiye Milli Maçı'nda o şarkı çalıyordu. Öyle sakin duruşuma bakma falan diye böyle. Öyle sakin durduğuma bakma Habersizce kopan fırtınalara benzerim İşte o zaman güzel bir kola atılmıştı. Tüylerim tüken tüken olmuştu. Çöküntü durumunda onu hayal edip O pozisyona tekrar geçebildiğimi söylüyorum. Yar etmemeli sana zehir ederim Enlem ve boylam Unuttun mu kurduğumuz o düşleri. Göz gözemiz Dize o Yolunu bekledim Sarardım yazına hasretim Aman aman aman Ne hata ettim Kapatim Ne söyle Perwasız gidemezsin hiç bir yere. Öyle perwasız gidemezsin hiç bir yere. Arar bulurum Ellen izini ve boylam. Bilirsin. Çok çeşit müzik ve www.mbirgin.com Annemle e boylam 39 Kasım 2011. Bitti. Esen kalınız. Ellem ve boylam